Evet devam ediyoruz yayınımıza Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz Paris'te son tango ee, bölümündeyiz Ömer Madrap telefon attığımızda Ömer Bey selamlar. E, merhabalar ne var ne yazıyor musunuz? Ee, ne diyeyim bilemedim <gülüyor> açıkçası sizi sormalı. <gülüyor> Biz de öyle biraz önce Barış'la konuşuyordum. Beritik Atatür ne deymiş o da e, hayalet şehir halindeydi. Tek dönerci açıktı diyor konserler verdikleri yerde. E, Paris'te tabii öyle değil o kadar karanlık bir durum ama e, epeydir. Yani 2200'ün üzerinde baskın öyle mi? yapılmış çeşitli yerlere kazmı açıkladı. Yani sabahleyin açık hastaydı. Söyleme fırsatım oldu ve çok sayıda gözaltı ev hapisleri bilmem ne var. Devam ediyor olağanüstü hal yani ve evet. devam edecek gibi de görünüyor. Bir tarafta işte her yerde de Amerika'da, San Bernardino'da da, da ne, Mısır'da, Kahire'de de, de patlamalar, çatlamalar yani 104. Dünya Savaşı abi devam ediyor. İngiltere de en acayibi tabii. Vurmaya başladı hem de çok uzak bir yerden gitmiyorlar yani. Evet. Yakıttan tasarruf etmek için de Kıbrıs'tan bindiriyorlar. Anladığım kadarıyla. Kıbrıs'taki akutu yüzünden. Yani bir yandan da bütün şeyleri İngiliz, İngiliz hükümeti de Britanya hükümeti de yani şeyleri kısıtlıyor. Bu küresel iklim değişikliğine Yararlı olacak şeylerden de vazgeçiyor. Böyle bir tuhaf hal var. Evet bu arada şey Thomas Piketty blogunda şey yazmış. Yakın zamanda Fransız parlamentosunda. Şeyleri e, ticareti düzenleyici yeni bir yasanın çıkması söz konusuymuş bu uluslararası e, şirketlerin hareketleri e, ah, hareketlerinde şey. bir takım şey şeffaflığa e, doğru adım atılabilmesi için regülasyonların yapılmasını öngören bir yasa. E, öyle diyor ki Thomas, Thomas Piketty e, hükümet... Ee, uluslararası şirketlerin yanında gibi çok da yanaşmayacak gibi umarız e, bir iki cesur doğru, insan çıkar. çıkar. Tam da ondan da bahsedecektim ama kötü haberleri bir yana bırakıp önce iyi hissine tamam. geçelim. Tamam öyle yapalım. Ee, özellikle açık dergi e, açısından e, yani bir kere iki bu şey, talep üzerine muhuni e, arzu üzerine diyeyim ve artı e, şey sayısı yani Pati Smith'in, Tom York'un ve Flea'nin, Flea grubunun evet. e, e, bir arada iklim değişikliği için konser veriyorlar. Tiyanon denedik. E, e, tiyatroda, Le Tiyano Tiyatrosu'nda. Bu akşam var. Pathway to Paris diye e, adlandırılan bir e, kuruluş var. E, şeyle beraber, yani hem iklim e, eyleminin aciliyetine davranıyoruz, Algılamayı artırmak için hem de e, Birleşmiş Milletler'in işte bu iklim değişikliği COP21 konferansına da denk gelecek şekilde e, ayarladılar. Evet. E, e, yani e, ikisi de e, ayrıca da ko konuşmalar oluyor. Bill McKibben, Naomi Klein ve Vandana Shiva gibi uluslararası alanda hem çok ünlü e, bu iklim aktivizmini gerçekleştiren ve yazarlar çizerler hem de bu işle eline boyuna ilgilenen yazar, sinemacılar ve vesaire ve bütün gelirlerde 350 olga verilecekmiş o kadar büyük bilgi olduğu söyleniyor ki şimdi baktım ikinci güne çıkartmışlar işte bu akşam edide vardı tanesi evet ...konuşmalar da oluyor. Hem müzisyenler hem de konuşmalar güzel bir etkinlik olacak. Bu ertesi gün de yarın cumartesi de aynı saatte tekrar edilecek aynı yerde. Evet bu, bu um umut verici insan. kısmıydı Paris notunun galiba. Hakikaten evet, evet. güzel geliyor kulağa. E, geliyor ve yani mücadeleye devam ediyor. İki tane genç insanın kurdukları aslında müzisyenler tarafından kurulmuş bir şey bu Pathway to Paris diye. Jesse, hmm. Jesse Parry Smith ve Rebecca Foon diye ikisi de zaten e, konserde de yer alacaklar, Müzik, yani müziklerini de şey yapacaklar. İlginç bir e, şey, yani ton, e, bunlar şey kadar meşhur değiller tabii. Tonya'da. Patesine kadar ama ha bir de Dani Harris'ın da şeyin George Harris'in oğlu galiba bu değil mi Dani Harris? Hiç bilmiyorum onun da adını rastladım şimdi bakmamız lazım. Hı hı. Yani Lüt Lütriyanonda güzel bir çok hoş bir hava esecek Cuma ve bu Cuma ve Cumartesi akşamları diyebiliriz. Evet tüm pusa ve sise rağmen bu inatçı e, şeyde. E, ...tavırda hakikaten saygıya şayan diye evet. düşünüyorum. Tam da dediğin gibi zaten bunun 350 Ordu'nun süresinden duyurusu da şey yapıldı. The show must go on. Evet. Yani biz buna devam edeceğiz hiç yordamı yok diye. Evet. O yandan şimdi bir de şeye de iki kelime ayırırsak... ...çok ciddi bir şey sorunu var. Demin piketinin sözünü ettiği şey... Aslında e, Bama Piketty'nin 3 evet. ayrı antlaşmanın e, sonuncusu, pek adı duyulmamış olan e, TISA diye kısaltılıyor. Trading Services Agreement diye. Hı hı. Ve dün yayınlandı. Bunlar gizli görüşmeler oluyor. Cenevre'de yürütülüyor. Bir yandan Paris'teki görüşmeler varken bir yandan da İstişmen'in Cenevre kentinde tamamen ticaret belirleri evet. belli başlı bütün ülkelerin liberal kapitalizmi hakim kılmak için müthiş bir şey e, yapıyorlar. Ee, bu Wikileaks'in son hizmetidir insanlar. Son hizmetlerinden biri diyelim. Şimdi yeni bugün de bir şey yaparlar bilmiyorum ama hı hı. açığa çıkarttılar ki öylesine bir zehirli anlaşma ki bütün büyük petrol şirket hizmet adı altında zaten Hizmet ekonomisi dünyanın e, Avrupa Birliği ekonomisinin %75'ini, Amerikan ekonomisinin %80'ini oluşturuyor. Yani dünya ekonomisinin çok büyük çoğunluğu, dörtte üçünden fazlası hizmet adı altında toplanıyor. Ve burada işte hizmet adı altında iş yapan bütün şirketleri, e, petrol boru hatlarını, fosil yakıt ihracatçılarını ve diğer bütün ne kadar kirleten şirket varsa onlara hükümetler karşısında dokunulmazlık filan sağlayan evet. mahkeme edilmelerini dava edilmelerini bile imkansız kılan bir şey işte Piketty'nin de bunu önleyici bir şeyden bahsediyor herhalde Paris'te ama ben evet. emin değilim böyle bir şey çıkabileceğine e, zaten o da çok e, karamsar denilebilir hatta şeyin başlığı Bloondaki hükümet neden ulus e, ulus aşırı şirketleri koruyor diye doğrudan teşhisi başlığa Aynen. koymuş vaziyette evet, zaten evet. yani evet. Kedi gibi bu bütün küresel iklim adaletsizliğinin zaten onu dün de konuşma fırsatımız olmuştu. Zaten bir avuç e, insan aslında bir kısım cijete sığacak kadar özel jet uçağına sığacak kadar insan dünya nüfusunun yarısından fazlasını bütün sayfetine sahip durumda ve onu sürdürmeye yani ne öyle, böyle bir şey zaten ve işte Global Justice Now kuruluşundan Nick Deere'den var. O da şey demiş. Yani eğer iklim değişikliğiyle mücadele edeceksek bu TISA gibi ve diğer bütün ticari toksik ticari anlaşmaları durdurup kapıların ardına, kapalı kapıların ardına yapılanları durdurmamız lazım diyorlar. Evet. Bu da işin öbür tarafı. Eee Yani mücadele devam ediyor işte. Evet Ömer Bey geçen e... Şimdi Tom York'tan aklıma geldi. Londra'da bu arada geçen hafta sonu gerçekleşen yürüyüşte bir şey kamyonun arkasında DJ'lik yapıyordu. Şimdi Paris'te bu hafta sonu bir konser verecek. Bu hafta sonu başka bir yürüyüş zaten mümkün değil gerçi Paris'te ama uluslararası bir şey var mı? Plan program bizim kaçır, kaçırıyor olduğumuz. Valla onu büyük bir merak yani şimdi olağanüstü tedbir alındığı için bu şeylerden... Evet. E, şey de yapmak istemiyorlar açıklamak ama evet, e, her an bir eee çemekçi de korsan diyebileceğim bir şey örgütlemeleri çok yaratıcı bir eylem yapmalarını da beklemiyorum desem hmm. yalan olur yani hmm. onu hmm. bakarak olacağım. Ee, tamam. Yarın gitmeyeceğim şeye ama e, bu işte merkeze ve bu re. fakat e, bunun peşinde olacağız yani. Peki. Neler yapıldığını evet Evet videonun açık olsun diyelim o zaman Dinleyicilerimize hafta başından itibaren Tekrar bir toparlamasını tekrar yapacağız Bu arada e, Danny Harrison, George Harrison ve Olivia Harrison Çocuğuymuş hakikaten de e, Danny, e, şey, Danny evet. evet. Ondan da bir parça çalarak o zaman Bu e, Paris'te son tango bölümünü Kapatalım çok teşekkür ederim Çok teşekkürler, Ömer, teşekkürler. Kolay gelsin Because you're sweet Girl. I love you Because you're sweet and lovely girl Cause you're a sweet and lovely girl